با یه تقنی یوسفی کنعان نوشن که هر یوسفی یوسف زحران نمیشن so baby meri rooh ne man ya Yön falo ye ya diyo ya ya ya جان فدار یک بار یا دوست حسیه من در فریزر داستانم می‌خوام امروز شکستم حسیه من در فریزر داستانم می‌خوام امروز ای اونو این واسه دینام ور تو کارم به دوش آن اشک رسان دیو Jan fada ye kervo vana yad, ya hosem Ya hosem, jan e man fada yad, ya hosem Jan fada ye kervo vana yad, ya hosem Jan fada ye kervo vana yad, ya hosem دشمن روزین قدر شهر هسته قلب خواهر را شکر هسته دشمن روزین قدر شهر است، قلب خواهر را شکر است. این خواست زینه تو پل هستم در قلب خوش آبان هستم Yo bosem zeena me to pabasan taram me tu saban sanasan yo bosem jame marpadon ya yo bosem jon sadu e karbo banu ya yo bosem jon sadu e karbo banu ya yo bosem Yokmuş sen, canım ya Yok fadö ye o no, ya o no, ya gazasta itomaz uno den sekyarasta hasti re manrafizasta itomaz uno den sekyarasta in vosle dar gam Ho sen sena bez yo sen Yok Jose, yo Jon eman falo ya, Jon Jon Bado ye kerbo bado ya diyor musun? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المأصومين المنتجبين المكرمين واللعنة الدائمة على أداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Değerli müminler, sohbetimiz Sohbetimize başlamadan önce cümlenize selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlar Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını yüce Rabbim ile temenni eder Bağıyetullaha le'azam ervâhün aleyturabim akdemihil feda Hazreti Mehdi'ye Celle allah Teala ve raca Şerif'in ve inayetleri üzerinize olsun inşallah Değerli Müminler Nehçül Belaga hakkındaki sohbetlerimizde geçen hutbeleri 192 ve 193 ve 194. hutbeleri huzurlarında arz ettik biri muttakilerin sıfatını beyan buyuruyordu 193. hutbe ki Hamamın hutbesi diye de meşhurdur. İkincisi de münafıkların sıfatlarını beyan eden hutbe 194. hutbe. İnşallah bugün Nehçül Belaga'nın en önemli hutbesi olan ve Nehçül Belaga'da özel bir yeri olan birinci hutbeyi inşallah sohbet etmeye onun üzerine sohbet etmeye çalışacağız ki inşallah Rabbul Alemin inayet eder bu hutbeyi hakkıyla eda edemeyiz ama en azından anlayabildiğimiz miktarınca huzurlarınızı arz etmeye çalışacağız değerli kardeşimiz soruyorlar 1994. hutbeyi okudum yeniden bazı yerlerini anlamadım hmm, bilemiyorum şu anda onun şey yapalım mı? İsterseniz hutbeye başlamadan önce sorularınız kısaca sorun, ben ona cevap vermeye çalışayım inşallah. Ondan sonra sohbete başlayalım. Anlamadığınız yerler neresiydi? Üzerimizdeki nimeti tamamlamak derken hangi nimet? Şimdi o benim neresinde tam ortasından sonundan bir yerden başlıyorsunuz Ya bunu ee, şey yapmak biraz zor <Gülüyor> 194.HP Hamd ile ilgili e, ilk başı Sağdaydan olarak ise başlamadığınızı bu ilk, anında. i̇lk, anında. i̇lk, anında. i̇lk anında. Evet, nimetlerden maksat, değerli kadın, e, maddi nimetler var ve manevi nimetler var. Maddi nimetler, Allah tebareka ve Teala'nın insanı saadete ulaştırması için e, insanlara sunduğu nimetlerdir. Ve bu nimetler olmadan, maddi nimetler olmadan insan e, dünya saadetine ve ah, uhrevi saadete ulaşamaz. Bu maddi e, nimetlerin olması. allah Teala'nın vermiş olduğu her şey nimettir. Bir nefes almak bile nimettir. Ee, i̇nşallah o e, sorunuzun cevabı yani hangi nimette şey yapıyorsun inşallah bu birinci hutbenin ikinci cümlesi de o konu hakkında. Nimet hakkında zannedersem orada inşallah huzurlarınızda e, arz ederiz. Maddi nimetler var ve manevi nimetler var. Maddi nimetler bütün varlık aleminde insanın dünyaya geldiğinden vefat edene kadar yaşaması için yani hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan her şey nimettir. Ben daha fazla detayı inşallah orada arz ederiz. İkincisi ise manevi nimetler. Bu manevi nimetlerde insanın ruhunun tekamüle ve o halifetullah makamına ulaşması için ihtiyaç olan her şeydir ki bunların en başında ne gelir? Nübüvvet ve e, imamet ve velayet nimeti gelir ki bunlar nedir? Bunlar manevi nimetlerdir ki bütün maddi nimetler bu manevi nimetlere ulaşmak için, onları hakkıyla yerine getirebilmek için e, verilir. Ve bunu da Allah Tebarike ve Teala diyor ki, ki bu nimetlerini tamamlasın Yani e, nimetlerden bizi mahrum etmesin. Maddi ve manevi nimetlerden. Evet değerli minin inşallah sohbetimize birinci hutbeden başlayalım. Değerli kardeşimizin sonuç olduğu soru da onun zimninden inşallah şey yapar. Münafıklar hakkında onlar her yerde bir ölü tabirini kullanmış. Buraya da anlamadım hocam. Yani onlar e, arz ettik onlar bir yere girdiler mi Ve Zehirlerini seçerler ve fitneliklerini o fesatlarını seçerler ve insanı öldürürler. İnsanın kalbini öldürürler. insanın ruhunu öldürürler. İnsana eğer yalanı aşılarsanız, insanı iftirayı aşılarsanız, insanın nifaka aşılarsanız o insan ölmüştür artık. Yani ölüden maksat hayatını kesip boğazını kesip öldürmek değil. Yani o insanın kalbini öldürürler. Yani münafıklar oturdukları yerde, girdikleri her yerde bir ölü bırakıp çıkarlar. Yani muhakkak orada birinin zehirini Zehirlemişlerdir. Orada birinin kalbini muhakkak ne yapmışlardır? Fitne ve fesatla, münafıklıkla doldurmuşlardır. İnsanın kalbi öldü mü insan ölüdür artık. Kur'an'da zaten kalbi ölü ne, insanlara ne diyor? Onlar ölüdür diyor. E, kafirlere, münafıklara ölüdür diyor. Onlar yaşamıyorlar ki. Onların bedenleri yaşıyor. Yani cisimleri yaşıyor. Onun için Kur'an'da buyuruyor ki, sen ölüleri... Ne yapamazsın? hidayet edemezsin. Yani kalpleri ölmüş olan insanları hidayet edemezsin ki katamallahu alaa kulubihimdir. On Allah Teala onların kalplerini mühürlemiştir. Dolayısıyla münafıklar girdikleri her yerde ne yaparlar? Bir ölü bırakıp çıkarlar. Yani onlar hiç e, girmiş oldukları mecliste, toplandı, şurada burada e, şey yapmadan, birini zehirlemeden oradan kalkmazlar. Onun için de münafıklar hakkında onlar her yerde bir ölü tabirini bırakırlar. Ee, buyur Emir Evet. İnşallah birinci hutbeye başlayalım ondan sonra inşallah bakalım. <Gülüyor> Emir El-Mu'min El Ali İbn Abi Talib Aleyhisselam Nehçül Belga'nın birinci hutbesinde Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezi la yabluğuhu La yabluğuhu midhetahul qailun وَلَا يُحْسَى نَعْمَاهُ الْعَادُّنِ Değerli müminler önce hutbenin geneli hakkında bir bilgi edinelim. Genel. Hutbenin hutbeye genel bakış. Nehçül Belaganın birinci hutbesi ki inşallah insan içine girdi mi ve bu mearifi içinden okudu mu o zaman anlayacak ki gerçekten ne kadar önemliymiş. Nehçül Belakan'ın en önemli hutbesi birinci hutbedir. Ve birinci hutbeyi gerçekten idrak etmek zordur. Yani herkes kendi kapasitesince idrak eder. Ama anlamak gerçekten zordur. Yani bir e, çaba sarf etmek gerekiyor. Ve üzerinde dikkatçiye düşünmek gerekiyor. Hutbenin genel yapısı şu. Neh Nehçül Belakan'ın en önemli hutbelerinden biridir. Ve bu hutbede İslami ve tevhidi dünya görüşünü beyan ediyor. Yani bir Müslümanın tevhidi dünya görüşü nasıl olması lazım? İslami dünya görüşü nasıl olması lazım? Onu beyan ediyor. İlahi sıfatların hakikatini beyan ediyor. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. Yani tevhidi ve ilahi sıfatların hakikatini beyan ediyor. Varlık aleminin yaratılışını beyan ediyor. Göklerin yaratılışını, havanın, suyun, dağların, taşların, varlık alemin yaratılışını, gökyüzünün, yüzünün yaratılışını, meleklerin yaratılışını, insanın yaratılışını ve iblisin Hazreti Adem'e secde etmediğini ve onu kınayan ve onu suçlayan lanetle anan bölümü var. Hazreti Adem'in yeryüzüne inmesini beyan ediyor. Ve daha sonra içeriği ve muhtevasına nübüvveti beyan ediyor. Bir bi bi setin yani nübüvvetin, piyamberliğin felsefesini beyan ediyor. Özellikle Resulullah'ın bir beyan ediyor. Kur'an'ın azameti ve Sünneti önemli, Sünnetin önemini beyan ediyor. Daha sonra Emir el Müminin hac farizesini beyan ediyor, hac farizesinin önem ve ehemmiyetini beyan ediyor. Bu konular tevhidin özünü özüdür, değil mi? Yani tevhid, nübüvvet, mead ve e, ilahi hükümler. Bunlar tevhidin insanın Dünya görüşünü beyanır. yani bir Müslümanın sahip olması gereken tevhidi dünya görüşü nasıl olması lazım. İslami dünya görüşü nasıl olması lazım. Bizim hepimizin hayatında önemli olan noktalardan biri budur ve en önemlisi budur ki biz önce tevhidi dünya görüşümüzü belirlememiz lazım. Ve diğer bütün şeyler, hayatın diğer şeyleri, haramlar, helallar, farzlar, müstahaplar hepsi bu tevhidi dünya görüşünün ekseninde etrafında şekillenir yani odak noktasında tevhidi dünya görüşü vardır hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'in tefsir sohbetlerimizde Fatiha suresinin konumunu arz etmiştik Fatiha suresi yani Kur'an-ı Kerim'in neydir? Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerin başlangıcıdır Fatiha-ül Kitab, kitabın başlangıcı, kitabın açılışı. Yani bütün şeyler Fatiha Suresi'nde özetlenmiştir. Nehçül Belaga'nın tamamı da bu birinci hutbede özetlenmiştir. Ve o kadar önemli bir konuma sahip. Fatiha Suresi hamtla başlıyor. Hz. Aleyhisselam da bu hutbeye hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi'l-lezi elhamdülillahil yani hamtla başlıyor. Tevhid konusunu kısa ve öz beyan ediyor. Fatiha suresinde de tevhid suresinde, tevhidi kısa ve öz beyan ediyor. Ve kul ile Allah arasındaki ilişkiyi beyan ediyor. Ali Aleyhisselam da burada kulla Allah arasındaki ilişkiyi beyan ediyor. Yani Fatiha suresinin özelliği konumu Kur'an-ı Kerim'de neyse bu birinci hutbenin. Konumu da Nehçül Belaga da aynıdır Dolayısıyla birinci hutbenin Özelliği Bu kadar önemlidir Eğer biz gerçekten birinci hutbeyi yani Nehçül Belaga'nın hutbesini Emir El-Mun'un buradaki bu sözlerini idrak edebilirsek Onun değerli müminler Birçok mearife ulaşmış oluruz Tabii ki bu Sadece teorik olarak olmamalı Ameli olarak da olmalı Ameli olarak da insan yapmalı bunu pratikte uygulamalı. Emir el hutbeye başlıyor bu şekilde. Bu hutbeye genel bir bakış. Şimdi hutbenin inşallah cümlelerini bugün vaktimizin yettiği mühterce az etmeye çalışalım. Elhamdülillahillezi la yablughu midhetehu l Hamd Allah'a ki övenler onu layıkıyla övemezler. Yani hamd Allah'a mahsustur ki övenler onun hakkıyla övemezler. Değerli mi müminler hatırlarsanız hamd su e, şeyinde de Fatiha suresinde hamdın manasını açıklarken arz etmiştik huzurlarınıza. Hamd Allah'a tebareke ve Taala'ya vermiş olduğu nimetler ve bizlere Dünyaya geldiğimizden vefat edene kadar ve vefat ettikten sonra verdiği ve verecekleri bütün nimetler için hamd etmektir, sena hamd o sena etmektir, Allah Teala övmektir, Allah Teala met etmektir. Hamd etmek illa da bir nimetin karşısında olması gerekmiyor eğer nimetin karşısında olursa şükür olur eğer sadece allah Teala'yı övmek olursa şena olur medh olur ama hamd bunların hepsini içinde barındıran bir şeydir hamd allah Teala'yı övmektir Allah-u Teala hakkıyla öve övmeye çalışabilmektir emir el-muminin buyuruyor ki hamd Allah'a mahsustur elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur el öyle Allah ki la ya midhetehu l yani Allah tebareke ve teala'yı kimse hakkıyla övemez onu hakkıyla kimse övemez İnsanın medh ve hamd ve senadan acil olduğunu belirtiyor İnsan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, insan Allah-u ve Teala'yı hamdı hakkıyla yerine getiremez. Yalnız insan değil, masiva yani Allah'tan başka bütün varlık aleminde ne varsa hiçbirisi Allah-u ve Teala'yı hakkıyla övemez, hakkıyla methedemez, hakkıyla senada bulunamaz. Zeka, akıl, yetenek, teknoloji, ilim, bilim, bütün ilerleme ve tekamülne rağmen hamdı yerine getirme gücünden aciz olduğunu belirtiyor yine Aleyhisselam. İnsan ne kadar ilerlerse ilerlesin. Neden insan hamdı yerine getirmekten acizdir? Neden insan hamdi gerektiği e, Allahu Teala hakkıyla övemez. Değerli müminler, insanların, meleklerin ve bütün mahlukatın hamd ve senası marifet ve onu tanımanın oranındadır. Yani insanın var e, insanın tanıması insanın varlığının kapasitesi neyse o oranda tanır varlığının kapasitesine ise o oranda tanır ve ne kadar tanıyabiliyor ise o kadar hamd eder. Öyle ise bir birbirini tamamlayan birkaç tane unsur var. Birincisi bizim kapasitemiz ne kadar, 2 bizim marifetimiz ne kadar, 3 hamdımız ne kadar. Kapasitemiz ne kadarsa Marifetimiz o kadardır Marifetimiz ne kadarsa Hamdımız o kadardır Eğer insanın Kapasitesi Yüzde yirmi ise Marifeti de yüzde yirmi oranında olacak Marifet yüzde yirmi Olunca Hamd da yüzde yirmi olacak Yüzde yüzlük yerine getiremez Demek ki hakkıyla Allah-u Teala'yı Hamd edemiyoruz eğer kapasite yükselirse o zaman marifet de yükselir. Marifet yükselirse insanın hamdı da ne olur? Yükselir. Allah tebarek ve taala'nın hamd etmek onun rububiyeti, ilahiyeti, uluhiyeti makamda olacak seviyede değil bizim hamdımız. Bizim hamdımızın seviyesi ancak kendi kapasitemizin miktarındadır. Allah Tebareke Teala sonsuz sıfatlara sahiptir. Ve her sıfatı da sonsuzdur. Yani sıfatlarının sayısı sonsuzdur. Her bir sıfatının sınırı da yoktur, sonsuzdur. Eşi ve benzeri yoktur. Ve dolayısıyla böyle sonsuz ve Mutlak olan, Allah'ı sınırlı olan, kapasitesi belli olan, marifeti belli olan birinin hamd etmesi mümkün değildir. Bizim marifetimiz Allah tebareke ve teala'ya ne kadardır? Allah teala'yı ne kadar tanıyoruz? Kapasitemiz ölçüsünde. Öyleyse hamdımız da aynı kapasitedir. Resulü -e Aleyhisselam -e buyuruyor. Mâ abadnâke... Hakk'a ibadetik Ve ma'arafnâke Hakk'a me'arifetik İlahi, biz hakkıyla Sana ibadet edemedik Edemiyoruz Ve hakkıyla seni Tanıyamıyoruz, tanıyamadık resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsanı kamil Halifetullah Mutlak Ve eşref-i en güzel mahlukat Allah Teala'nın esma-i husnasının tecellisi Allah Teala'nın ismi azamının tecellisi Diyor ki ilahi ben seni hakkıyla tanıyamadım yani marifetullah'tan aciz olduğunu belirtiyor marifetullah yani Allah'ı hakkıyla tanımak Allahu Teala'yı hakkıyla bilmek Hayır hayır burada tevazu yok. Tevazu yok. Neden tevazu yok? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki: ilahi hakkıyla seni tanıyamadım." Yani Allahu Teala'ya nispeten Allahu Tebaraka ve Teala'yı sadece Allahu Tebaraka ve Teala hamd edebilir. Yani ancak Allahu Teala övebilir kendisini. Çünkü Allah Tebareka ve Sallallahu Aleyhi de nedir? Mahduttur, sınırlıdır ve sınırlı ve mahdud olan birinin Allah Tebareka ve Teala'yı hakkıyla tanıması mümkün değildir. Resulükeri Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani benim gücüm yetiyor ama ben yapmıyorum demiyor. Resulükeri Sallallahu "İlahi benim kapasitem var, gücüm de yeter." Yeteneğim de var. Ama ilahi ben bunu yapmıyorum buyurmuyor. Hayır. İlahi bütün kapasitemi kullanıyorum. Bütün yeteneğimi kullanıyorum. Bütün ne güç bana verdiği hepsini kullanıyorum. Bunların hepsine rağmen ilahi benim hamdım sana layık değil. Yani sana hakkıyla yapamıyorum. Çünkü sen bundan daha fazlasına layıksın. Sen bundan daha yücesin. Çünkü kul övüyor Allah'ı. Kul Allah'ı övünce, o zaman istediğimiz kadar övelim yine, ne yapamayız? Hakkıyla övemeyiz. Yani, marifet yetersiz oldu mu, hamd da yetersiz olacaktır. Ve ibadet de yetersiz ve hakkıyla olmayacaktır. Evet, hakkıyla tanımak sınırlamayı getirir. Yani, sınırlı bir varlığın, sınırsız bir varlığı tanıması mümkün Değildir zaten. Allah Tebarike ve Teala insanlara belli bir miktarda kapasite vermiş. Yani mahluk olması hasebiyle mahluk olması hasebiyle yaratılan olması hasebiyle sınırlıdır. Ve mahluk olan birisi Halik'i gerektiği gibi tanıyamaz. Çünkü Halik sınırsızdır. Tanır ama hangi miktarda kendi kapasitesince. Şimdi siz bizim kapasitemizi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kapasitesiyle aynı düzeyde görmeyin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki e, onun kapasitesini bile biz idrak edemeyiz. Yani biz Resulullah'ı bile hakkıyla tanıyamayız. Yani biz Resulullah'a ya Resulallah, ma arfnak hakka ma'rifetike. Biz seni daha hakkıyla tanıyamadık. Aleyhisselam'ın bir şeyde de buyuruyor ya Beni diyor uluhiyet makamına Çıkarmayın ve peygamberin de Makamına çıkarmayın Ne kadar överseniz övün Övüp bitiremezsiniz Yani Ali Aleyhisselam <gülüyor> Ki bize Kendisini Gerçekten tanıyamayacağımızı Söylüyor gerçekten de öyledir Bırakın siz Biz Ali Aleyhisselamı Peygamberi veya Allah'ı Tanımayı biz kendi kendimizi Bile tanıyamıyoruz biz kendi kendimizin hakikatini bile idrak edemiyoruz. Hakkıyla tanıyamıyoruz. Neden? Eğer biz kendimizi tanıyabilir isek Rabbi tanırız. Yani men arafa nefse fakat arafa rabbe kim nefsini tanırsa Rabbini tanır Rabbini tanır. Yani kendini e, kendisinin Rabbi olan Allah'ı mutlak maddede Rabbini tanır diyor. Yani bizler ancak kendi kapasitemizce tanırız ki o da kendimizi bile kendi e, gerçekle tanıyamıyoruz. Daha nerede kaldı ki Ali Aleyhisselam'ı tanıyalım? Ondan giden peygamberi nasıl tanıyabiliriz hakkıyla? Allah'ı nasıl tanıyabiliriz ki? Mutlak varlıktır ve bütün sıfatlardan e, bizim saydığımız sıfatlardan bile münezzehtir. İmam Saadil Aleyhisselam buyuruyor ki Nam sal eder Allahu Teala Hazreti Musa'ya vahiy ediyor. Ya Musa şükrü hakkıyla yerine getir. Rabbul Alemin Hazreti Musa biliyorsun Allah Te ve Teala ile en fazla sohbete giden ve Allah Teala ile en fazla konuşan peygamberden bir Hazreti Musa aleyhine Ve ne diyor? Kelimullah'tır onun bir e, lakabı ismi... ...ne de Kelimullah yani Allah'la çok konuşan... ...Allah ile münacatın birinde allah Teala buyuruyor... ...ya Musa... ...şükrü hakkıyla yerine getir... ...Hazreti Musa... ...arz ediyor... ...ilahi senin şükrünü nasıl hakkıyla yerine getireyim... ...yerine getirdiğim... ...her şükrün... ...kendisi de bir şükrü gerektiriyor... ...çünkü... ...o şükrü ki edeceğim... O şükrü etme gücünü de bana veriyorsun. Ben onun için de bir şükretmem lazım. Yani her şükür bir şükrü gerektirir. Rabbul Alemin Hazreti Musa'ya şöyle buyuruyor. Ya Musa El an şekerteni Hine alimte Enne zalike minni Ya Musa Şimdi işte bana şükrü yerine getirdin. Şöyle ki sen anladın ki bu şükrü yerine getirmek de bendendir. Yani şükrü yerine nimetlerimi verdim şükrediyorsun. O şükretmenin de benden olduğunu bildiğin için demek ki şükrü yerine getiriyorsun. Yani her şey Allah'tandır. Bizim ibadet etmemize bu gücü kuvveti veren de ibadet tövfigini veren de şükretme tövfigini yerine getirmemizi veren de kimdir Allah Teala ve Öyleyse biz daha şükrü yerine getiremeyiz. Nerede kaldı? Hamdı yerine getirelim. Değerli mümürler, öyleyse her insan marifeti oranında hamd edebilir. Marifeti ne dereceyse o miktarda. Yani Allah'ı ne kadar tanıyor ise... O miktarda Allah'a hamd edebilir. Bazıları Allah Tebareke ve Teala'yı Halik, Razık, Rab olarak tanırlar. Yani Allahu Tebareke ve Teala'yı fiili sıfatlarıyla tanırlar. Allahu Teala'yı kullarına vermiş olduğu nimetlerle tanırlar. Bunun bu insanın Allah'ı tanıması sadece fiili sıfatların o bazılarını tanımasıdır. Onun hamdı da ölçüdedir. Yani bunun hamdı da ibadette ne derecededir derken kölelerin dere ibadeti, köleler marifeti gibi. Yani kendisine verilen nimeti tanıyan, kendisine nimeti kim vermişse onu tanıyor. Kendisini kim yaratmışsa onu tanıyor. Dolayısıyla Allah Tebaraka ve Taala'nın fiili sıfatlarını tanıyan ancak o oranda hamd edebilir. Bazıları ise fiili sıfatların hepsini tanıyarak hamd eder. Yani esma-i husna ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, onların hepsini tanıyor, o oranda hamd edebilir. Ve bazıları ise Allah Teala'nın fiili sıfatlarının yanı sıra Allah Teala'nın zatî sıfatlarını da tanır. Zatî sıfatlarını kendi kapasitesine onun marifeti hem zati sıfatlara hem de fiili sıfatlara. Ve onun hamdı da o oranda olacaktır. İbadeti de o oranda olacaktır. Bundan biraz daha yukarıya bazıları Esma-i Husna'nın tecellisi olurlar. Ve bunların hamdı da o derecede yüksektir. Ve bundan bir derece yüksekte bazıları da esma azamın tecellisidir ki Resul-i -e sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hamdı da en yüksek derecededir. Ki Resul-i Ekans Resul -e Aleyhisselam buyuruyor مَا عَرَفْنَا كِي حَقَّ İlahi ben senin hakkıyla tanıyamadım. Yani İsmi azamın tecellisi olmuş, hale diye ben tanıyamadım. Gerçekten de aynı şey o şekildedir. Yani acillik ve hakkıyla yerine getirememek yaradana oranladır. Yani biz yaradana Oranla bunları yerine geçecek acizliğimizi bildiriyoruz. Resulü Aleyhisselam'ın marifetiyle bizimkini yan yana koyarsan Acizlik değil, kemaldir. Resulü Aleyhisselam'ın marifeti Diğer peygamberlere oranla kemaldir. Peygamberlerin marifeti Mümin ve muttakilere oranla kemaldir. Mümin ve mutlakilerin e, Marifeti bir az seviyedeki normal Müslümanlara nedir? Kemaldir. Ama aşağıya doğru bakarsanız üstteki kemaldir. Resulüekanser-i selam aşağıya bakmıyor. Yukarıya bakıyor. Yani Allah Tebaraka ve Teala'ya bak kendisinden yukarıya bakıyor ve Allah'ı görüyor. Ve Allah'ına gördüğünden dolayı ilah ediyor. Benim bu hamdım nedir? Hakkıyla sana layık değildir. Yani Allah'a oranla Allah'ın e, Zatını tanımasına, Zatını bilmesine, Zatına şahit olmasına Oranla Resulkan Sallallahu Aleyhi Acilliktir. Evet. Her peygamber Aynı derecede mi tanır Allah'ı? Hayır. Her peygamber Aynı oranda tanımaz. Her peygamber Kendi marifeti Miktarınca Yani kendi kendisine verilen ilim oranında, daha biraz daha şey yaparsak her peygamber Allahu Teala'nın esma-i ne kadarına vakıf ise ne kadarına mazhar ve tecellisi olmuş ise o oranda tanıranacak. Dolayısıyla e, peygamberlerin e, sınıflandırırsak en alt ne var? Nebiler var. Onun üstünde Resuller var. Onun üstünde Ulul -ul Azimler var. Onların üstünde ee, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem var. Dolayısıyla değerli müminler, her insan marifeti oranında Allah-u Teala'ya hamd edebilir. Yaradan hakkıyla, yaradanı hakkıyla tanımadığı için hakkıyla, layıkıyla tanımayan hakkıyla da hamd edemez. Yani bizim hamdımız biz diyoruz ya, ilahi ma abadnaki hakka hamdik, ilahi sana hamdını gerçek yerine getiremedi. Biz Allah'a nispeten demiyoruz. Biz ona imamlara nispeten diyoruz. Peygamberlere nispeten diyoruz. Yoksa Allah Allah'ın zatı mukaddesiyle mukasebe edersek bizim bırakın acizliği hiçbir şeydir. Bizimki üç seviyedekilere göre biz acizliğimizi bildiriyoruz. Resulullah -e resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bildirmesiyle Allah Tebareke ve Teala yani bakarak yaradanı gözünde bulundurarak buyuruyor ki ilahi Hakkıyla muhalefeti marife, yerine getiremedin. Dolayısıyla bizlerin Resulullah'ın yaptığı gibi hamdi yapmamız imkansızdır. Biz ondan da aciziz. İmamların yaptığı hamdi yerine getirdik biz ondan da aciziz. Yani bizim o kadar acizimiz var ki Rabbul Alemin'in derecesinden aşağıya kadar indiğimiz zaman ta e, Resul-i Ekrem e, masumlar, peygamberler ondan sonra evliyalar ondan sonra mukarrabin ondan sonra e, e, ebrar ondan sonra muttaki ondan sonra müminler ta bize gelene kadar birçok aczimiz var hepsinde biz neyiz? aciziz Allah layık olacak hakkıyla hamd etmek daha fazla aciziz bunlar gözünde, önünde bulunduğumuzdan buyuruyor buyuruyor ki Elhamdülillahi Hamdolsun Allah'a El-lezi La yablughu La yablughu midhetehu Al-qailun Hamd edenler Hakkıyla Yani övenler onu hakkıyla Övemezler Dolayısıyla hakkıyla övemezler Bu da maksat sadece Bizler değiliz 3 seviyeden aşağıya kadar Bütün hepsini buyuruyor Emir Al Aleyhisselam ki arz etti ve la yuhsi, la yusina adun. Nimetlerini sayıp övenler onları söyleyip bitiremezler. emir-el müminin, İmam-ı Zaman-ı İmam ı Teala Karşı geldiklerinde akılları kemal erdiğinde Allah'a marifet nasıl olacak hocam? O zaman insanların Allah'a marifeti marifeti kamil olacak. Ama bu marifeti kamil de bize nispeten marifeti kamildir. Yani bizim kapasitemiz ne kadardır? %100. Tamam, bizim açımızdan %100'dür. Bizim açımızdan bu marifet tamamdır. Ama İmamın özüne nispeten yine bizimki nedir? Eksiktir. Yani bizim kendimiz belli bir derecede kapasiteye ulaşmışız. Yani şöyle düşünün ki bizim her birimizin elinde bir bardak var. Ve bu bardağı İmam Aleyhisselam çeşmeden dolduruyor. Bizim şu anda bardağımızın dibinde biraz su var. İmam gelip o bardağı dolduracak. Ve o bardak doldu mu kapasitemiz zaten bardaktır. Biz aslan olmayacağız, çeşme gibi olmayacağız. Yani imam gibi olalım, şeyin kaynağı olalım. E, marifetin kaynağı olalım. Hayır. İnsan kendi kapasitesinde o miktarda ancak marifet sahibi olabilecek. Ve la yuhsine adun, Nimetlerini sayanlar sayıp bitiremezler. Onlar söyleyip bitiremezler. Değerli müminler, allah ve Teala'nın nimetleri Evet. Allah-u Teala'nın nimetleri demin de arz etmiş olduğum gibi nedir? Bir zahiri nimetler var ve bir de batini nimetler. Bir maddi nimetler var ve bir de manevi nimetler var. Bir ferdi nimetler var, bir de toplumsal nimetler var. Yani bu şekilde adlandırılır. E, Nimetler taksim edebiliriz Maddi nimetler Ve manevi nimetler yok, Kapasitemizin azlığı Ve çokluğu e, Verenin Veya vermeyenin suçlu diye bir şey yok bir Suçlu yok ortada Allah tebarek ve teala Size Hepimize bir kapasite vermiş Biz de kapasiteyi kullanırsak tamamdır biz de o miktar hak etmişiz. Ya Allah Teala birine ne yapmış? Birine 50 yıl ömür vermiş, birine 100 yıl ömür vermiş. 50 yıl ömür ver diyemez ki. Sen bana az ömür verdin. Bana çok ömür verseydin böyle yapardım. Eğer bir verdiğini kullanıyor ise tamamdır. Verdiği e, kapasiteyi, verdiği e, o yeteneği kullanabiliyor ise tamamdır. Biz ee, o zaman insanı kamil oluruz ama insanı kamil oluruz kendimize oranla kendimize nispeti kendimizden aşağıdakilere nispete insanı kamil oluruz peygambere nispeten insanı kamil olmayız evet dolayısıyla evet peygamberlere ve masumlara açılan kapılar bizde de açılmış olsa veya da biz aynı yetenekte olsak aynı liyakatte olsak o zaman özelliği kalmaz tabi Evet ama ayrı bir konu sanıyor. Onu başka bir alanla incelemek gerekiyor. Evet. Emirhan Umut diyor ki nimetlerine sahip dökenler onları söyleyip bitiremezler. Nimetler dedik iki kısımdır. Maddi nimetler ve manevi nimetler. Maddi nimetler insanın var olduğu günden itibaren var olduğu günden itibaren ölene kadar insanın saadeti için gerekli olan her şeyi ver her şeydir aldığı nefesten tutun içtiği suya kadar Yediği nimetlerden tutun kullandıklarına kadar insanın hayatını kolaylaştıran varlık aleminde ne varsa hepsi maddi nimetlerdir. Yani varlık alemindeki maddi nimetlerin hepsini saymaya kalkarsanız ki sayamazsınız, gücünüz yetmez. Bunun yanı sıra bir de maddi ni manevi nimetler var. Ve bu manevi nimetler İnsanın iman, takva, manevi bütün bu ahlaki değerler, ilahi değerler, insani değerler ki bunların her şeyi manevi nimetlerdir. Allah Teala bize inayet etmiş. Nubvettir, risalettir, imamettir, velayettir. Bunların hepsi nedir? Manevi nimetlerdir ki Allah Teala bize sunmuş. Zahiri ve batini nimetler, ferdi ve toplumsal nimetler bireysel olarak bir nimetler vermiş bize ve aynı şekilde bir de nedir? Toplumsal olarak nimetler vermiş. Şimdi düşünün siz bu nimetlerin sadece bir kısmını ele alırsak sadece ferdi nimetleri ele alalım yine gücümüz yetmez onları saymaya. Toplumsal nimetlere ele alalım yine onlara gücümüz yetmez sayıp bitirmeye. Zahiri nimetlere gücümüz yetmez sayıp bitirmeye. Manevi nimetlere gücümüz yetmez sayıp bitirmeye. Ve maddi nimetler ve manevi iyi dikkat edin değerli müminler biz daha Allah Tebarike ve Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri sayma sayıp bitiremiyoruz bu nimetlerin sayısını bilmediğimiz için şükrünü nasıl yerine getireceğiz ve şükrünü yerine getiremediğimiz zaman hamdı hiç yerine getiremeyiz dolayısıyla nimetleri bilmek tanımak ve sayabilmek birinci adımdır. Ve onun şükrünü yerine getirmek ikinci adımdır. Bu nimeti vereni tanımak üçüncü adım. Ona hamd etmek dördüncü adım. İlahi nimetler sınırsızdır. İnsanın ömrü yetmez onları sayıp bitirmeye. Birçok nimetler vardır ki insan kaybettikten sonra farkına varıyor. Yani insan... Onun nimet olduğunu bile bilmiyordu. Farkında bile değildi. Kaybettikten sonra Aa, diyor, bu da varmış diyor. Allah-u Teala bunu da vermiş de ben farkında değildim. Birçok nimetleri insan ilim ve bilimin sayesinde öğrenir. Tek başına onları anlayamaz. Yani birinin öğretmesi gerekiyor. Birinin onu anlatması gerekiyor nimetler sürekli verilmekte. Yani an be an nimet veriliyor. Her an nimetleri. Şu anda bizim burada bulunmamıza bile bir nimet. Konuşmamızda bile bir nimet. Dinlememiz bir nimet. İlahi bir kelamı duymamız bir nimet. İlahi kelamı anlamamız bir nimet. Bunların hepsi nedir? Nimettir. Nimetleri saymak neden mümkün değil değerli müminler? Bir, sınırsızdır. Sayısı yok. O kadar fazla ki insan saymakla bitiremez. Sınırsızdır çünkü. İki bilinmeyen nimetler var ve bilinmeyen nimetler insan farkında değil ki onun idrak edebilsin. Üç devamlı nimet gelmekte. Yani şu anda nimet verildi bitti değil. Her an devamlı gelmekte. Dördüncüsü İnsanın hayatı boyunca ölene kadar bu nimetler var. Yani en son anında bile, ölüm anında bile nimetler var. Sonradan, beşinci, sonradan varılan, farkına varılan nimetler, yani o nimetle verilmiş bilincine değildi, daha sonradan verildi. İnsan nimetin nimet olduğunu idrak edemiyor ki onları sayabilsin. Dolayısıyla 5-6 tane sebepten dolayı insanın nimetleri sayması mümkün değildir. Nimetleri şey yapması e, unutması mümkün değildir. Değil mi bu cümle hamd yerine getirilemediği gibi ki buyuruyor Emir mümkün Hamd eden övenler gerçek medd övemezler övemediler. Ni'metler sayamıyorlarsa hamdı da yerine getiremezler. Yani bu bir nevi bu cümle hamdı neden yerine getiremeyişimizin felsefesini de anlatıyor, hikmetini de anlatıyor. Niye hamdı yerine getiremezsiniz? Çünkü nimetlerini sayıp bitiremezsiniz. Diyelim insan yalnızca amelin nimetleri saymaktan acil değildir. Yani fiili, ameli, maddi ve diğer şeyler var. İnsan tefekkür, düşünce. Tefekkür ve düşünce nedir? İdrak. İnsan bundan bile acildir. Yani sadece saymak meselesi değil. Ki el meclis makinesi alalım veya bilgisayarla oturuyoruz, teker teker sayalım. Sadece maddi olarak saymak değil, matematiksel olarak saymak değil. Düşünce olarak bile insanın gücü yetmez. Tefekkür olarak da gücü yetmez. Tefekkür ve düşünce olarak gücü yetmediği gibi insanın idraki, idraki hiç yetmez. Sayamadığına göre, tefekkür ve düşünceye sığdıramadığına göre idrak edemeyecektir. İdrak edemeyince demek ki nedir? İnsan bu nimetlerin hamdını yerine getirmekten acildir. Emir el-Muminin bir cümlede arz edeyim, inşallah sohbetimizi bitirelim. وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ Buyuruyor ki, çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ Önceki cümlenin ...neticesi konumundadır. Yani... ...ne kadar çabalarsanız çabalayın... ...ne kadar uğraşırsanız uğraşın... ...hakkını eda edemezsiniz. Nimetlerin hakkını eda edemezsiniz. Sayamazsınız. Hamdını yerine getiremezsiniz. İnsan yalnızca... Amelin, ...amelen... ...nimetleri... ...ancak... ...saymaya... ...teşebbüs edebilir... Ve amelen Bu yapmış olduğu sayma olayı da Hakkını eda etmek değildir Hakkını eda etmek için Her üç alanı da bitirmesi gerekiyor Zahiri olarak saymak Tefekkür ve düşünce olarak Düşünebilmek e Tefekküren de Aklinde ne kadar nimet verdiğini Tasavvur edebilmek Üçüncüsü de idrak edebilmek. Eğer bunlar gerçekleşir ise o zaman hakkını eda edebilmiş olur. Ama insan bunu yerine getiremez. Vela yüeddi hakkahul müstehidun. Yani çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Ne o nimetlerin hakkını eda edebilirler mi? nimetlerin hakkını eda edemedikleri gibi marifeti hakkıyla yerine getiremezler marifeti hakkıyla yerine getiremedikleri için hamdı da hakkıyla yerine getiremezler ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu evet birinci hutbede emir el birinci birkaç cümlesinde bu şekilde bize marifetullahın ne kadar önemli olduğunu buyuruyor değerli müminler marifetullah en önemli şeylerden inşallah ben devamında gelecek. Burada Ali Aleyhisselam bize ne kadar aciz olduğumuzu ortaya koyuyor. Gerçekten ne kadar da acizmişiz değil mi? Yani biz daha neyin e, hesabını yapamıyoruz? Biz daha nimetleri sayamıyoruz. Nimetleri sayamadığında hamdı da yerine getiremiyoruz. Hamdı niye yerine getirimiz Marifetimiz eksik. Marifetimiz kamil olmadı müddetçe. Ne nimetlerin kadrini biliriz ne de ee, Hamdi ı gerçekman yerine getirebiliriz Onun için marifetimizi artırmamız lazım Kapasiteyi yükseltmek lazım Kapasite yükseldi mi marifet de artar Marifet arttı mı hamd da artar Evet değerli Allah-u Teala inşallah cümlenizi eylesin Marifet ve Ali Aleyhisselam'a olan bağlılığımızı ve onun marifetini istifade etmemizi artırsın inşallah Rabbul Alemin inşallah velayetin nurunu hepimizin kalbine inayet eylesin buyurun sorabilirsiniz değil mi ben diyeceğim siz değerli kardeşim ee, sorusunu sorsun kapasite nasıl yükselir hocam kapasite değerli mümkünler kapalıta insanın marifetini artırmasıyladır. Allah'ı tanımayı, Allah'ı, Allah'ın sıfatlarını, Allah Teala'nın nimetlerini, Allah Teala'nın e, hüccetlerini, Allah ve Teala'nın varlık alemindeki e, nişanelerini insan devamlı Allah'a olan inancını, Allah'a olan bilgisini artırması lazım. Yani şu anda bizim bilgimiz çok sığ ve yüzeysel bir bilgidir. Bir derinlemesine tanımamız lazım. <gülüyor> yani marifetullah'a ulaşmamız lazım. Marifetla derinden tanımamız lazım. Marifetla nasıl yükseldi dediniz ki bunu gereği gibi anlamamız mümkün değil. Marifetullah bu kuşun noktayı ayplaçevadi amuli bu noktada şöyle buyuruyor diyor ki marifetullah e, derece derecedir. Yani en alt derecesini yüzde bir dereceden başlar yüzde kadar. Biz yüzde ulaşacağız demiyoruz zaten. %100 yani insana insan açısından baktığınız zaman bu kapasiteler böyle. Ama marifetullah mutlak manada sadece Allah Teala'ya mahsustur. O'nu peygamber dahi e, ulaşamaz oraya. Ama İnsanların kapasitesi oranıca nedir o? Biz en az seviyesinden en yükseğe doğru hareket gitmemiz lazım. Yani yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş, yüzde on böyle gitmesi lazım. Ve bu da nedir? Allahu Teala'nın sıfatlarını, Allahu Teala'nın azametini, Allahu Teala'nın ayetlerin şanına tanımakla olur. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, biliyorsunuz bir şeyde var rivayet var ki e, bütün yani bütün peygamberler hemen hemen çobanlık yapmışlardır. Çobanlık yapmalarının bir hikmeti nedir biliyor musunuz değerli müminler? Evet, Allah'ı gerektiği gibi tanımak Allah'a mahsustur. Ben onu arz ediyorum, yine arz ediyorum. Allah'ı gerektiği gibi tanımak, Aleyhisselam da buyuruyor, Peygamber de buyuruyor, Allah'a mahsustur. Bizim Allah'ı gerektiği gibi tanımamız mümkün değil. Allah'ı gerektiği gibi tanımamız mümkün değil. Ama bu, Allah'ı tabareke ve Teala'nın açısından baktığımız zamandır. Ama alt seviyede baktığımız zaman, Evet, Aleyhisselam buyuruyor. Ya Ali, Allahu u Teala'yı e, hakkıyla ben, ben ve senle başı hiç kimse tanıyamaz. Hakkıyla a, o a, ha, nereye nazar ediyor? Resulü Kansu Aleyhisselam buradan nazarı aşağıya doğrudur. Ya Ali, bütün bu insanların içinde Allah'ı hakkıyla benle sen tanırız ancak. Ama Allah -u Tebarek ve Teala'ya nazar ederken diyor öyle, ki, hakkı ma'arifetik. İlahi, seni Hakkı'yla yani senin tanıdığın şekil var ya ilahi sen ayette var ya Allahu Teala şahadet veriyor ki la ilahe illahu. allah Allahu Teala'nın tanıması, Allahu Teala'nın bilmesiyle peyamberin ki bir olabilir mi? Mümkün değil. Allah'a itaat eden resulüne ve ullemre Mümk ee, mümkün derken Burada işaret yok mu Yani Allah Muhammed Ali haktır Evet Allah da haktır Muhammed de haktır Ali de haktır Hayır olur mu canım Hayır hayır hayır Bu şirktir ben size söyleyeyim Eğer bir kimse bunu iddia edese şirktir bu eğer bir kimse de allah Teala'nın marifetiyle, peygamberin marifeti aynıdır, şirktir bu. Bu, resul e kadar ilahlaştırmaktır. Hayır, hayır, Eğer siz derseniz ki, bak yukarı dediniz ki, ve mesafeleri marifette eşittir. Yani Allah'ın marifeti, Allah'ın marifeti, peygamberin marifetiyle aynı diyen insan şirktir. Şirk ne demek? Allahu Teala'ya mahsus olan bir şeye birini ortak koşturmuş şirktir. Yani esirleşeceğe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilmi, Allahu Teala'nın ilmine eşittir. Bu şirktir. Yani Allah'ın ilmi mi? Çok Peygamber'in ilmi mi? Onu söyleyin bana. Allah'ın ilmi mi? Çok Peygamber'in ilmi mi? Bu söyler misiniz bana? Allah'ın ilmi fazla Peygamberin mi? Şimdi Ben sorma cevap verin şimdi anlaşılacak konu değerli kardeşim Siz ben sorma cevap verin Yani Allah'u u ilmiyle Peygamberin ilmi Aynı mıdır? Siz onu bana söyleyin Eşit midir? Allah'u u ilmiyle Peygamberin ilmi Aynı mıdır? Eşit midir ilimleri? Sordum sorumu. Ha Allahu Teala dinle. Ben sorma cevap ver. Onu şey yapayım Bunu diyen olmadı. Ben soruyorum. Ben kimse dedi demiyorum. Allahu Teala'nın ilmiyle. Sen sorma cevap ver. Geleceğim şimdi. Ya, hakkıyla tanmak ne demektir? Sen mes sorma cevap ver. Allah'ın ilmiyle, Peygamber'in ilmi aynı, eşit midir? Sırf kardeş, arkadaş, demokrasi yapıyorsun. Sen soruyorsun, ben cevap veririm. Ben sorunca sen de cevap ver. Konuşmak istemiyorsan ona lütfen konuyu kapatalım. Sen sordun, ben cevap verdim. Şimdi ben sorayım, sen alaka nerede? Gerekliyse bu ne alakası var diyorsun? Ya bir laftır öğrenmiştiniz onu bir. Allah'ı gerektiği gibi tanımak Peygamber Ekrem s.a.v. daha'ı tanıyamaz Kim dese ki Peygamber Ekrem s.a.v. Allah'ı Allah'ın gerektiği gibi tanısa Müşriktir o Ne de şey yapıyorsun kardeşim Peygamber ben tanıyamadım Alaka şurada ki Allah'ın ilmi mutlaktır Peygamber Ekrem s.a.v.'in ilmi mutlak değildir Peygamber Ekrem s.a.v. Peygamber Ekrem s.a.v.'in ilmi Allah'ın ilmini idrak edemez Resulka sana e, Taklit ettiğiniz insana sorun. Kime sorayım. Taklit ettiğiniz insan kim benim? Taklit ettiğiniz insan kim? Her neyse. Sen e, zahiren görüldüğü gibi kulaklardansın veya batinilerdensin gulat da batinlerden olduğun için de daha konuşmaya gerek yok henüz yani değerli kardeşler ee, ben daha fazla şey yapmayayım ya kardeş töhmet etme diyorsun bak e sözlerin tamamen o, o, aynı şekilde kokuyor görmeme gerek yok ki bak sen diyorsun ki bak kardeşim yukarıda yazdığın cümleye bak Allah'a siz söyleyin diyor ki Allah yani bakın dinle cümleyi aynen okuyorum yukarıdan Yazmayın bir şey Yani Allah Muhammed Ali Haktır ve mesafeleri Marifette eşittir Bak bu şirktir Şirke giriyorsun farkında değilsin Bak yine aynı şeyi söylüyorum Bak dikkat edin cümleyi okuyorum tekrar. Yani Allah Muhammed Ali Haktır diyorsun arkada Ve mesafeleri marifette eşittir Bu şirktir işte değerli müminler Değerli minin gerektiği gibi tanımak ben şirk dedim mi? Bir anlamadığınız bir şeyi ezberlemiştiniz, hadisi okuyorsunuz, ondan sonra ee, Ben öyle bir şey dedim, eğer aynısını söylüyor, eğer meclisi dese ki Allah, Muhammed, Ali marifette eşittir dese evet müşriktir ben aynısını, aynısını söylüyorum. Bakın burada yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Eğer Allame meclisi dese ki Allah, Muhammed, Ali üçü de üçü de marifette eşittir derse müşriktir. Her neyse. Delimler de ben müsaadenizle şey bu boş konuşuyoruz. Boş yere, şey yapıp, boş yere şey yapmamızı evet değerli kardeşim sordu hocam tırnağımızın kenarında eti olmak ya da dudağımızın kabuğunu yolmak e, necis mi böyle bir şey duyduk eğer e, dudağın veya elin kenarındaki etler canlı ise koparıyorsunuz kanıyor o zaman o necistir atmanız gerekiyor ama el tırnağın ve el, dudağın kenarındaki etler e, şeyle kabuk bağlamış mesela canlı değil o kabuk ee, şey yapıyorsanız, o, o kabuklar e, necis değil, onu şey yapabilirsiniz. Yok Zülfikar kardeş, bak yine bir debengocu yapıyorsun. Alimlikle alakası yok bu işin. Ne alakası var? Yani ben alimim diye böyle bir şey e, iddiada da bulunmuyorum. Ben alimim, sen alim değilsin, sen sus, böyle bir şey de yok. Ben size söylüyorum ki, bakın şirkin ölçüsünü size söylüyorum çirkin ölçüsü allah Teala'nın vilayet sınırının içine Peygamber de soksanız müşrik olur insan, Ali'yi de soksanız müşrik olur insan. Peygamber'in vilayet sınırı var. Resulüne kadar Allah-u Teala'nın vilayet sınırı var. Ve bu vilayet bu vilayet sınırı nedir? Vilayet sınırı rububiyette, ilahiyette, tevidi sıfatlarda yok ben diyorum ki ya, yani bunun alimlikle bir alakası yok konuşmamızın. İlim, ilim sınırladı biri, allah Teala'nın ilmi allah Teala'nın ilmi mutlaktır Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o ilim vilayetin içine giremez evet. Hayır ben Allah'ın vilayetin sınırını diyorum, Allah'ın vilayetin sınırını ee, Değerli kardeşler kanaması da değil, yani canlı bir, yani eti koparıyorsunuz Mümkündür kanamayabilir ama o et canlı ise o et necistir. Ama e, kabuk ise deri ise kabuk ise kabuk bağlamış o necist değildir. Evet. Ben dedim Allah Muhammed Ali, Muhammed Ali ve Allah. Ali, Ali'yi Ali ve Muhammed'i gereği gibi tanır. Ali, Ali'yi Muhammed ve Muhammed'i geri Tamam mı? Canlıdan maksatı yani hayatı olan Değerli kardeşim Hayır değerli kardeşim Bak sen yine diyorsun ben muhadisi Naklettim Kardeşim ben senin bir cümlenden dolayı söyledim Bak Bak değerli kardeşim Zülfikar bak aynı cümleni ben okudum Tekrarlıyorsun sen aynı şeyi Ben bir cümlenden dolayı söyledim Dedin ki bak yazma bir şey Ben dedim bu cümleyi yanlış Sen yazmadın mı Bu cümleyi sen yazmadın mı Yazdın ki yani Allah Muhammed Ali Hak'tır yani Marifette Allah Marifette üçü de eşittir Dedin Ben bu cümleyi dedim marifette eşittir Dedin ben bu cümleden dolayı Dedim başka bir cümle yok Öbür cümlelerin hiçbirisine ben bir laf söylemedim Ne hadise bir laf söyledim Ne öbürüne bir laf söyledim sadece bu cümle bu da evet yanlıştır. Bu konuda hadis de yoktur. Hadis de getiremezsiniz siz. atif Vav allah Muhammed Ali arasında itaatin aynı olduğunu biliyor musunuz? Ne alakası var yani itaatle oraya nereden geldin sen? Biz itaatten mi bahsediyoruz? Bak sen itaat hadisini atiullah ve Rasulullahü Lemri minkum veya da o innama veli onlar hayır değil sen itaat ayetiyle itaat hadisleriyle marifeti karıştırmışsın. Sen imamların hakkaniyetiyle peygamberin hakkaniyetiyle Allah'ın hakkaniyetini karıştırmışsın. Allah Muhammed Ali haktır. Üçü de bir demek değil. Ben de hakkım, sen de haksın. Ağaç, derya bunlar da hak. Yani deniz de hak. Bir şey diyor. Bun hepsi Allah'ın ayetleri. Evet, yani İnşallah tevhid konusunda başkan. İnşallah şey eee Necip devamında devamında Aleyhisselam Allah Teala'nın sıfatlarını beyan ediyor. O sıfatlarında tevhidin hakikati orada idrak edilmiş olur. Hayır, marifette aynılık yok. İtaatte de aynılık yok. Ne itaatte aynılık? O bize bize bize diyor ki Ali'ye itaat et. Allah'a peygambere itaat et, Allah'a itaat et. Tamam? Demiyor ki Ali, Allah, Peygamber üçü de marifette birdir. Nerede, ne alakası var? Hiçbir irtibat yok bu ikisinin. Yani Peygamber'in Allah'ın marifetiyle benim itaatimin ne alakası var? Ali Allah emri dışında emreder mi? hemen bir şey daha, yani bu. <gülüyor> Ali'ye itaat Allah itaat. doğrudur. Müşteyde itaat de Allah itaattir. Müştehide itaat de Allah'a itaattir. Çocuğun anne babasına itaat etmek de Allah'a itaattir. Nasıl yapma ya? Bak anlamamışsın demek, anlasaydın böyle demezdin. Sen Ali'ye itaat, Allah'a itaat derken zannediyorsun ya Ali Allah'tır. Ali'yi Allah'ı Allah'ın yerine koyuyorsun. sen Ali'yi Allah'ın yerine koyuyorsun ona sen diyorsun ki işte vav burada atif değil mi vav atif olduğu zaman da onun yerine koy. yani vav atiftir ama vav atiftir Ali'yi Allah'ın yerine atif etmiyor. itaati itaatin yerine atfediyor. ediyor tövbe tövbe deme allah Teala Kur'an'da emrediyor ki anne babaya itaat edin da bulunun anne babaya itaat etmek Allah'a itaat etmektir tövbe tövbe diyor ki Kur'an'ın ayetidir bu Her neyse Züfikar kardeş bak size kırmızı kırmızı atmamı ve odadan attırmamı banlamamı istemiyorsanız biraz saygılı konuşun. Biraz saygılı konuşun yoksa bir daha odaya giremezsiniz. Açıkça söyleyeyim. Deniz zor şey yapmayın bu şekilde. He. Her neyse. Zülfikar kardeşimizi lütfen bir e, şey yapın. E, of kardeşler. Bunu banlayın bir de odaya gelemesin. Yok. Daha sabır değil. Bak hakaret ediyor. Aklınızın emrettiği yerde töhmet sanat mı oldu gör, görmeyeli? Hakaret ediyor bu açıkçası. Bu şey odamı 15 dakikamızı da boşuna aldı. Ben lütfen e, Zülfikar kardeşimi bir de odaya gelmesinler. Banlayın bir de odaya gelmesinler. Bir şey de konuşmak istemiyorum hakkında Allah Onun hakkında en iyisi neyse onu Nasip eylesin Evet, müminler ben daha fazla değerli vaktinizi almayayım Müsaadenizle ben ayrılıyorum Rabbul Alemin inşallah cümlenizi aziz eylesin Kadir kardeşim Hocam siz adama gulat dedin Evet gulat yine diyorum gulattır Daha fazlasını demiyorum hala Gulattır o gulattan da öteye. Ben demedim kendisi diyor Bak Kadir kardeşim şimdi bir de sizle başlamayalım Siz o kardeşin yazdıklarını okudunuz mu? Yazdıklarını okudunuz Bak gulat kardeşim Bilmiyorum yazıları yukarıda takip ettiyse, ben aynı cümlesini diyorum Diyor ki marifette Marifetullah Allah Muhammed Ali eşittir diyor Bu şirk midir değil midir? Ben size buna söyleyeyim bunu Diyor ki, Marifetullah'ta Allah, Muhammed, Ali eşittir diyor. Ya, hey, Kadir kardeşimiz desin. Bak Kadir kardeşim, ya niye işi zora, zora sokuyorsunuz ki? Bakın cevap vermediğin zaman hep o tarafa bu tarafa kaçıyorsunuz. Bak şimdi ben sorma cevap verin. Bak siz de bak yazdıklar konuşmalarımı da dinlediğinizde göre o kardeşin yazdıklar okuduğunuzda göre demek ki bir bilginiz var, İslami bilginiz var. Ben şunu soruyorum diyor ki, Marifetullah'ta da Muhammed Ali Allah Muhammed Ali eşitmiş. Bu cümleyi bana söyleyin bu şirk midir değil midir? 14 Kasım ben mi bilmiyorum şirkin ne olduğunu? Bakın gördünüz mü? 14 masum da aynı şekilde. Siz şirk nedir? Siz söyleyin bir öğrenelim. Şirk, Ali Madalyon'un bir yüzü, Allah'ta bir yüzü. Bunu diyen kafir müşrik olmaz mı? 14 masum. Ali aleyhisselam Madalyon'un bir yüzü, Allah da öbür yüzüdür. Demek şirk değil mi? Haşa ne diyorsun haşa? Böyle bir şey diyen var mı yok mu? Ali madalyonun bir yüzü Allah da diğer yüzü. Bunu diyen kafirdir ya. Şirk müşriktir bu. Bunun Ali ile bir alakası yok. Ali velayetiyle bir alakası yok bunun. Bu insan kulattır. Bir insan kalkıp derse ki Allah Muhammed Ali marifette eşittir derse bu insan müşriktir. Bu insanın Ali imanıyla bir alakası yok. Masum'un kırmızısını kaldırın. Bırakın yazsın. Niye kırmızılamayın? Ya bir at gözlüğü, gözlü e... Her neyse. Bakın görüyor musunuz? Velayet konusu geldiği zaman tahammül edemiyorlar. Cevap veremiyorlar. Cevap veremedikleri zamanda ondan sonra hakaret ediyorlar. E biz de Hulaksınız dediğimiz zaman hemen haşa maşa falan değiştirelim. Hayır değil ben ben hiçbir zaman iddiam yok ben biliyorum diye. En işini ben biliyorum diye iddiam yok. Çok biliyorum diye de iddiam yok. Ben diyorum ki Ali Aleyhisselam'ın burada neyi anlatıyoruz? Nehçül Bekran şeyini anlatıyoruz. Görüşüm varsa fikrim varsa söyle. Önce yumuşak başlıyorlar. Bak ben takip ediyordum yazıları. Ben bütün yazıları takip ediyordum. Bak önce yavaştan başladı. Ondan sonra biraz daha ilerletti. Biraz daha ilerletti. En son geldi nereye? Diyor ki marifetullah da Allah, Muhammed, Ali eşittir. Ve daha sonra da ne diyor? Diyor ki vav atfıdır. Vav Atfi öğrenmişler ya. 3-5 tane kelime öğrenmişler. Vav atftır. Yani etiullah ve etiurresil ve ullamir minkumda var ya. Vav yani allah Teala eee allah Teala'ya itaat, Peygamber'e itaat ve Ali'ye itaat eşittir bunlar. Eşit olur mu ya? Nasıl eşittir dersin sen buna? Ben Allah'a itaat edip namaz kılıyorum. Şimdi ben namaz kılmam, Ali'ye de mi namaz kılmam gerekiyor? Ondan sonra da cevap veremeyince cevaplarını da verdiğimiz zaman darılıp kavga edip çıkıp gidiyorlar. Her neyse. Evet baba oğul kutsal ruh benzetmesi oldu bu şekilde. Evet evet maalesef. Bakın bu, bu cümlelere de biraz bekleseydin söyleyeceklerdi. Bunlara göre Allah her şeyi yarattığı zaman on dört masum yanındaymış hocam. Evet öyle. Bunlar ileriye Biraz daha şey var ya. Diyecek ki allah Teala işte e, yaratırken Hazreti Ali'ye sordu. Ya Ali ne dersin? Yaratalım mı bu Adem'i? O kadar cahiller. Yok ben, <gülüyor> de, hocam siz sinirlenmeyin Allah razı Allah cümlemizden vaktimizi biraz daha bunun için boş yere harcamayalım. allah Teala inşallah cümlenizi Ben cümlenize Allah'a emanet ediyorum. Ee, Rabbul Alemin inşallah bizlere Efsa-ı kardeşimizin dediği gibi, tövbeyi nasip eylesin günahlarımızdan arınalım inşallah. Tövbe edelim günahlarımızı allah Teala affetsin bu aziz gecede Rabbul Alemin inşallah Cümle hastalarımıza acil şifa inayet eylesin. İmam-ı Zaman hürmetine Rabbul Alemin e, derdi olanların dertlerine deva, müşkülü olanlarına çare, hastalarına acil şifa inayet eylesin. Bizi de vilayet üzerine yaşayan, vilayet üzerine şehadet çerbet içen, vilayet üzerine kıyamette mahşur olanlardan karar versin. Bir andayı olsa velayetten kenar eylemesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmatullahi Wabarakatuhu. اللهم أنت ثقتي في كل كرم ورجائي في كل شد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كار لوليك حجة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أنت كتارا فيها طويلة يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجرّي يا, يا ملينا محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد الله وآله الطالب